Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyahu bi ihsanin ila yavmitti Muhterem kardeşlerim Çok iyi biliyorsunuz ki allah Teala Hazretleri bize ve alemlere rahmet olarak Muhammed-i Mustafa Peygamberimiz Ebu'l Kasım Habibullah Efendimiz'i gönderdi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 kendi hayatında Peygamber Efendimiz uygulamıştır ve nasıl uygulanacağı hakkındaki inceliklerde en güzel tarifleri bize Peygamber Efendimiz anlatmıştır. Onun için ben şahsen yanımda Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini gezdirmeyi tercih ediyorum. Genellikle Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde konuşuyoruz böylece daha bereketli, daha sıhhatli, daha kıymetli bir konuşma olmuş oluyor. Özel ve güncel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 gelen hadis-i şerifleri okuyacağım. Birinci hadis-i şerif: "Selasun yudrikü bihinnel abdu ve dünya vel ahire, ve sabru alel belâi ve rıdâ bil katâi ve duâ fi'r rahâ." Sadekallahu. radıyallahu anh bir sahabî bunu rivayet etmiştir bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hadis-i şerifinde bize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 Büyük mükafat dediği diye tercüme ettiğimiz şey, kelime regaib'tir. Biliyorsunuz, Recep'in ilk Cuma gecesine de Regaib gecesi deniliyor. Regaib gecesi denmesinin sebebi, o gecede Allah kullarına çok mükafatlar vereceği için, çok büyük lütuflara erdiği için, Recep'in o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 Arakça'da özel, hakiki manasıyla, yugattaki manasıyla imtihan demektir. İptila da derler, aynı kökten gelir o kelimede. Bela da derler, yani bizim anladığımız manada insanın başına gelmiş çatmış tatsız olay demek değildir. İmtihan demektir Bela. Bela en hasena, mesela iyi bir imtihanla imtihan olmak diye de geçiyor rivayetlerde. Şimdi hayatta başımıza gelen olayları aslında Allah bize ona nasip ediyor. Yani kaderde varmışız İngiltere'ye gelmişiz, kaderde varmış şu dükkanları açmışız, kaderde varmış efendim, diğer gurbette çalışacakmışız beğerse, kaderde varmış da şu olacakmış bu olacakmış. Yani bunlar bizim alnımızın yazısı öyle oluyor. Bunlar birer hayatın cilvesi diyoruz bu olaylar, çeşitli olaylar. Bazen üzücü olay, bazen başkalarının imrendiği, ah benim de olsa diye özendiği olaylar. Mesela bazı zengin oluyor, güzel arabası oluyor, evi oluyor da başkaları da imreniyor. Benim de arabam olsa şöyle. Benim de bu kadar güzel evim olsa falan diyor. Bunlar da imtihan. Yani Allah o zaman zenginlikle imtihan ediyor. Bakalım ben buna güzel şeyler verdim. Bu bu imtihanı başaracak mı? Bunun karşısında şımarmadan iyi bir kul olarak kulluğunu yapacak mı? O da bir imtihan. Bazen ihtiyaç ve fakirlik hali oluyor. O da bir imtihan. Bazen hastalık oluyor. Hastalık da bir imtihan. Bakalım sabredecek mi yoksa bana bu e, hastalığı niye verdin ya Rabbi diye ağzını açıp gözünü yumup ileri geri konuşacak mı? Bu da bir imtihan. <gülüyor> Hayatta karşılaştığınız sevindirici veya üzücü olaylar sizin imtihanınız. Size böyle geliyor. Allah sizin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 o bir Kra gelmiş, bütün bağ gitmiş. Kur'an kervide böyle anlatılan şeyler var, olaylar var. Aman aranıza bir fakir sokulmasın. Yarın üzümleri toplayacağız, meyveleri vermek yok filan diye akşamdan kararlaştırıyorlar. Gece bir felaket oluyor, bütün mahsul helak oluyor. Sabah gidiyorlar bakıyorlar ki hepsi mahvolmuş, kuran çalmış, bozulmuş ve o da bir iptal. Binlerli biz insanlar. Biz mü'minler, kadere inanmış insanlar, Allah'a inanmış insanlar, ahirete inanmış insanlar, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilen insanlar, her hareketimizin bizim sorumluluğumuzu ait olduğunu, omuzlarımızdaki meleklerin iyilikleri, kötülükleri yazdığını bilen insanlar. Nasıl davranmamız lazım? Yüzücü olayların karşısında da maneviyatımızı bozmadan sağlam durmamız lazım.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 arabasının arkasına bunları koyarken adam birisi arkasından gelmiş baktım diyor, kese anlatıyor güçlü, kuvvetli, iri, yarı, inç böyle sağlam bir insan demiş ki, abi şu salatalıklardan bana bir tane versene demiş hırpani kılık şey, o da demiş ki, sen o salatalığın bir tanesinin kaç para olduğunu biliyor musun? yani çok pahalı turfanda <gülüyor> kaç olduğunu biliyor musun? girip de onu istiyor tam böyle, yani imtihan ya. Onu istiyor. Sen bunun kaç bol olduğunu biliyor musun? Demiş. Değilmiş. Gene alacak, verecek. Yani ama dayanamamış. Bu lafı söylemiş. Yani biraz, biraz zor gelmiş. İşte. Hani bir kilo domates istese verecek. Üç tane ekmek istese verecek fakire. Ama turfanda salatalı. Zaten sayılı almış. Bilmem bir tanesi şu kadar para filan. Zor almış. Hadi de, babam yesin, annem tatsın diye almış mesela. Dilenci gidiyor, onu istiyor. Şu saat da ver bana. Sen onun kaçı olduğunu biliyor musun demiş, eğildim diyor. Vermeye niyetim var diyor, salatalı aldım döndür diyor, adam yok diyor. Halbuki diyor, alandayım diyor. Aksaray'a giderken, Vatan Caddesi'ne Aksaray'a yakın yerinde, sol tarafta, oradaki barakaları, çarşıyı geçtikten sonraki meydanlık yer. Bir evliya kabri var, onun ötesi boş, boş alan. Yani, o benden istedi ben eğildim vereceğim, döndüm baktım adam yok diyor kayboldu diyor yani adam. Yani şöyle baktım yok, böyle baktım yok, arkama baktım yok diyor, adam yok oldu diyor. İmtiham. Gitti, imtiham bitti. Yani onun zorlandığı, çok para verdiği için zorlandığı diyor cömert bir insan. Milyarlar hayır yapan bir insan, ben şahidim biliyorum. Milyarlarla hayır yapan bir insan ama demiş ki sen onun kaşı aldığını biliyor musun? onu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 yani kitaptan çıkan havaya, manaya göre sabırlı olun. Başınıza bir hal gelirse, çiyak çiyak bağırmayın, viyak viyak feryat etmeyin, metin olun. Yani adı metin olanlardan gayresi de metin olsun. Efendim, sağlam durun. Bilin ki Allah sizi imtihan ediyor. Bu da geçer. Bu da bir imtihan. Sabredeyim diyin. İnsan böyle sabredecek bir olayla karşılaştığı zaman diyecek ki, inna lillah ve inna ileh-i raci. Allah'ın Allah huzuruna döneceğiz. Allah'tandır diyecek sabreci. İnna Allaha ma'as sabirin. Hiç şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yani sevdiği için yanındadır. Onların cephesinde, onların yanında. Onları tutar. Demek yani. İnne ma sabirune bi gayri hisab. Herkese mükafatları sayıyla, ölçüyle verilirken Sabredenlere mükafatlar ölçüye sığmayacak kadar tarif edilmeyecek kadar çok verilir. İnnema yuvefessabirune ecrahum bigayriysa. İslam'da bir müslümanın çok sevap kazanması yollarının geniş imkanlarının bir tanesi sabırdır. Sabur tarafından insanın sevap haznesine güldür güldür billör gibi şey gelir, sevap gelir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 kaza dediğimiz böyle iki arabanın çarpışması demek değil. Kaza-i yani Allah'ın hükmü demek. Allah'ın hükmüne rıza göstermesi. Tamam yani neylerse hoştur, kabulümdür demesi lazım. Bunu biliyorsunuz ilerse güzel eyler diye bir ilahi var, bir şiir var İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye. Haktan olacak işler, ''Hoştur kamu teşvikler, ol dilediğin işler, Mevla görevini neyler, neylerse güzel eyler. Kirse diyor ki, başka bir şair, Hoşdur bana senden gelen, ya Goncagül, ya diken, ya Hil'atün, ya Hudkefen, lütfun da hoş, kahran da hoş.'' İyi bir derviş, iyi bir sufi, iyi bir mü'min, Allah'tan olan şeyleri hoş karşılar. Yani tahammülle karşılar, sabırla karşılar, bozulmaz.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 Adam da savunamamış kendisini evet. veya ihlal edememiş karşı tarafı. Komutan demiş ki kesin onun kurbasını. Olsun bitsin madem casus, kesin onu. Şimdi adamı kesmeye, cellada götürürken adam diyor ki kendi kendine, kendisiyle konuşuyor. Yani ne diyoruz? Egosuyla, kendi içiyle konuşuyor. Demiş ki sen kitaplarda böyle okunduğu zaman böyle kaza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 cellat bir balta vuracak, Efendim, kafan gövdenden ayrılacak. Buna da mı razısın yani? Bak olanlara şimdi. Buna da mı razısın? Şeytan içinden körüklüyor yani. İsyan etsin de kafir olarak ölçün diye. O da demiş ki, işinden gene bu sese karşı ne yapalım yani? Herkesin bir ömrü var. Demek ki benim ömrüm de bu kadarmış. Allah böyle hükümetmiş. E, mazlum olarak ölmek de fena bir şey değil. Zalim olarak ölseydim daha fena olacaktı. Hiç olmazsa haksız yere mazlum olarak ölüyorum falan. Yani teslim kazaya rıza gösteriyor ve hükmü ilahiye teslim ediyor. ne yapalım? Kader böyleymiş bu gibi olayları ben birkaç sefer yaşadım insanın en son anlarını tattım yani Singapur'dan uşağa bindik bizim uçak bir kaza geçirdik, yuk başladı aşağı gitti. yere vurdu mu hayatımız bitecek tamam uçağa yani yere çakıldıktan sonra yolcusunu yaşama imkanı ne neden? böyle gidiyorduk doğrudan doğruya, düz gidiyorduk yani yatay gidiyorduk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 Üst tarafa çarptı, uçağın biliyorsunuz üst tarafında ışıklar vardır, hava ayar yerleri filan vardır, o sesi çağırma düğmeleri vardır. Vallahi orayı derdi, kafası. Güm diye orayı, böyle kafası kadar deldi ve kafası kanlar içinde yeri şey oldu. Arkadan ölenler oldu. Bizim uçak aşağı gidiyor. Böyle gidiyoruz aşağı. Hayat bu ne yapalım? Benim aklıma bizim hatun geldi. Dedim bu hatun benim hocamın bana emaneti. Gideyim şunun yanına kelimeyi terkin edeyim dedim. Sürünerek yanına kadar gittim. Hanıma diyorum ki, eşhedü en la ilahe illallah. O da benim dediğimi demiyor. Allah'ımız sallallahu aleyhi ve Muhammed tutturmuş. O da öyle söylüyor. <gülüyor> o da fena değil. Yani o da Peygamber Efendimiz'e selamet getiriyor. Ben eşhedü en la ilahe illallah diyorum. O da Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed bir gümgürtü daha korktu. Bir yere daha toslamış gibi oldum. Çok büyük böyle ses de çıkıyor, sarsılıyoruz da yani. Bir kamyon böyle veya bir otobüs bir duvara çarpsa, o kadar. Düşünün ki bir insan yerinden kalkıyor, uçuyor yani. Arkadan boynu kırılanlardan, ölenler filan otose diye yerlerine Bir daha çarptık, düzeldi. Ben camdan baktım, yine yatağa gitmeye başladık. Yani denize veya dağa çakılmadık aşağıya. Kanatlara baktım, kanatlar sağlam dörtdeki Kanada var. Koşan kanatları sağlam. Ne olduğunu anlayamadık. Kimse de izahatta bulunmadı. Aşağıya indik. Kimisi hastane, kimisi mezara, kimisi bizim gibi otele gitti bile. Herhala yaşıyorum. Karşınızdayım görüyorsunuz. Ama o zaman ölebilirdik yani. O zaman innâ lillah ve innâ ilahir acı. Hayatın son anını yaşadığımı hissettim. En son tekresi. Aşağıya çarptığı zaman iş bitecek. Ölmeden üç beş saniye önceki duyguları tatlı.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 Kesilmiyor kafası, bak. bak oraya kadar gidiyor oradan kurtuluyor adamın bir sözü çok güzel hoşuma gitti ben onun defterime not aldım diyor ki vallahi ölümden kılasıma değil ölüme giderkenki ihlasıma seviniyorum vallahi ölümden kurtulduğuma sevinmiyorum ölüme giderken intihar oldum ya bak öleceksin öleceksin filan dedi şeytan ama ölesem öleyim dedim ya <gülüyor> vallahi o ihlasıma seviniyorum ölümden kurtulduğuma <gülüyor> sevinmiyorum diyor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 şefen gelse, hepsi hoş <gülüyor> Bir zaman gelecek hepimiz öleceğiz. Çırpınmanın faydası yok. Yani bu dünyada kalan yok. Herkes konu pişiyor. Demek ki kadere rıza önemli. En yüksek makam hangisidir tasavvufta? Bazı alimlerimize göre en yüksek makam Allah'a aşkıdır. Muhabbetullah'tır. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi Allah'a aşık olmak. Allah aşkıyla yarap tutuşmak, Allah sevmek. Zaten rıza ve teslimiyet de biraz sevgiden oluyor. Sevdiğine insan her şeyde her şey yapar. İster as, ister kes. Tamam, teslim olur. Evet, bunu da tavsiye etti şimdi Peygamber Efendimiz bize böylece hadisin bu kısmıyla da sabırlı olun muhterem Nükâhsıllı kardeşleri, bir de kadere, kaderin cilvelerine, imtihanlarına, Allah'ın hükmüne rıza gösterin, itiraz etmeyin, efendim böyle kafayı bozmayın. Müslümanlıktan fırt dışarı çıkmayın, Allah'a asi gelmeyin. dua o اللّٰمْ فِرْرَقَىٰمْ Geniş zamanda, rahatlık zamanında, serbestlik zamanında, iyilik zamanında dua etmek. Şimdi biliyorsunuz, insanoğlu başa sıkışınca dua eder. Talebe imtihan olacağı zaman, Ertesi gün imtihana gidecekse bir gün önceden abdest alır, namazlarını kılar, bilmem buzül abdesti alır, tesbih çekiler, imtihana ayetet kürsüyü okuyarak girer. Filan. Daha önce aklın neredeydi? Sorma hocam işte, biraz futbol oynadık, biraz şöyle yaptık, biraz böyle yaptık. Filan. Yani sıkışmayınca duaya yanaşmıyor. Gemiye biner, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor, dalgalar gemiyi sarsma, sallamaya başlayınca ya Rabbi gemimizi batırma Rabbi Allah'ım sen benim canımı gulleye kaptırma, efendim vesaire filan. Bilmem karaya salime çıkarsam on tane koyun kurban edeceğim, bilmem ne. Böyle çeşit çeşit şeyler. Karaya çıktığı zaman ondur. Biz İstanbul'da Karaköy rıhkımında gemiye binerdik şiddetli lodos. Dalgaların böyle çok olduğu zaman, saray burnunu açıldın mı lodos başlar çarpma Kadıköy vapurlarına. Vapurun bir önü dalar, suyun içine, bir arkası dalar, bir önü, bir arkası. O zaman Kadıköy vapurundaki açıklar, saçıklar, Efendim, herkes bıdır, bıdır, bıdır, bıdır, herkes var. eder. Neden? Gemi sallar. Sıkıştı da ondan. Ama güzel havalarda ölüyor. Havucu ayağını sıkmazsa Allah'ın adını almazdı Süleyman Efendi. Yazık oldu Süleyman Efendi, biliyorsunuz tabii. Değil mi? Anmaz da ama Allah'ın adını, avucu ayağını vurmayınca. Günahkar da sayılma oldu, yazık oldu Süleyman Efendi'ye, Orhan Veli'ni şiiri. Yani, ayakkabısı vurunca Allah diyor, gemi sallanınca Allah diyor, imtihan vaktinde Allah diyor, borcu ödeyeceği zaman dükkan sahibi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, hiç beş para param yok, kasadan başına olur, işte beni alacaklara karşı mahcup etme, o zaman dua edeyim, başı sıkışınca. Bu makbul değil. Bu makbul değil, Geniş zamanında bir ihtiyaç görünmediği zamanda dua, o sevgiler oluyor. Ötekisi sıkışmaktan oluyor. Sıkıştı mı herkes yapar yani duayı. En dinden uzaklar bir o zaman sofulaşıyor. Sohulardan sohulu oluyor. Daha ileri oluyor ama sadece şey yapmıyor. Demek ki Allah'ı bolluk ve genişlik zamanımızda unutmuyor Unutmayacağız. Sıhhat bu. Yani zenginisiniz, rahatsınız, sıhhatlisiniz, ağrınız, yok. Efendim, başınız linç. Herhangi bir sorununuz yok. İyisiniz, hoşsunuz, güzelsiniz. Allah daha Maşallah gözümüz yok. Niye olsun? Efendim, şimdi dua edeceksiniz. Duanın kıymeti işi. Sıkıştığı zaman zaten herkes dua ediyor. O zaman kıymetli olun. Hatta Allah Teala Hazretleri, sen genişlik zamanında bana dua etmeyi unuttun. Şimdi senin duanı kabul etmiyorum diyebilir. Onun için Allah'ı hiç unutmayın. Hatta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 başına hayatta pişmiş tavuğun başına gelmeyen olaylar gelmiş geçmiş filan. Sana gelmemiş diyeceksin ki Elhamdülillah. Elhamdülillah ki e, Allah bana rahatlık vermiş. Çok şükür ki böyle kırmızı efendim halılı, güzel tavanlı, işlemeli duvarlı, avizeyle bir salonda oturmuşuz. Sevgili Peygamberimiz Habibullah Muhammed bu sahanın güzel sözlerini dinliyoruz, ne mutlu. Karnımız tok, sırtımız da pek, üşümüyoruz da. Bir sıkıntısı olay yok elhamdülillah, çok şükür ya Rabbi. Sana olsun ya Rabbi. Nice dertli kulların varken bize bu nimetleri vermişsin. Kim bilir Bosna'dakiler ne yapıyor, sırtları arasında yaşayanlar. Yiyecekleri var mı? Çeçenistan'da küplerin durumu nasıl? Somali'dekiler su bulabiliyorlar mı? Amerikalılar oraya çıktığı zaman kuyu mu kazdılar? Onlar Ne oldu ya Rabbi? Afrika'da sıcak zamandayız, su bulabiliyorlar mı acaba?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 Allah'ın kendisine nimetleri bilmek, verdiği nimetleri bilmek ve Allah'a sevgiyle bağlanmak. Bu tavsiye edilmiş oldu. Üç şeyi Peygamber Efendimiz bize, benim dilimle, size, efendim, ve ben anlattı tabii, ben de dahilimsin, sizlerinize bir kardeşinizim. Üç şeyi, çok önemli üç şeyi bize tavsiye etti Allah Peygamberimiz vasıtasıyla. Sabırlı olacağız, sabredersek mükafat var. Allah'ın hükmüne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 يُسَفِّينَ لَكَ وُدَّ أَخِيْكَ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلَّا لَقِيْتَهُ وَتُرَسَّعُ لَهُ فِي bi وَتَدْعُوهُ بِأَحَرْبِ اِسْمَائِهِ Efendimiz Hz. Ömer'ın rivayet ettiğine göre, Müslümanların arasındaki kardeşlik bağları, arkadaşlık bağları, kuvvetli olsun, birbirlerini sevsinler diye üç şey öğretiyor bizlere. Yani Müslümanlar, Müslümanların kardeşidir, arkadaşıdır, dostudur. Birbirlerini sevmeleri lazım. Efendim, dost olmaları lazım. Buyuruyor ki, üç şey vardır ki arkadaşının sana karşı olan muhabbetini safileştirir, yoğunlaştırır. saf Öyle böyle bir sevgi meydana gelir. Safi bir sevgi, halis bir sevgi meydana getirir. Nedir bunlar? Bir, mu aleyhi izalakıydahu. Karşılaştığın zaman selam verirsin ona, selamu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinde olsun diye. Tabii biz onu yapıyoruz zaten diyebilirsiniz ama bunu yapmak dedelerimizden öğrendiğimiz bir şey. Dedelerimiz de Peygamber Efendimiz'den öğrendiler. Eskiden insanlar bunu yapmıyordu. Şey gibi gelirler, efendim geçip giderlerdi. İnsanlar birbirlerine selam vermezlerdi ama İslam, selam vermeyip koyuyor ortaya. Kardeşine karşılaştığı zaman selam verirsin. Selam ne demek? Ben sana dünyada ahirette şen ve esen kalmanı, dünyada mutlu olmanı, ahirette de cennete girmeni temenni ediyorum demek. Selam bu. Sıradan bir şey değil. Yani günaydın demek gibi değil, daha derin anlamı var. Karşılaştığın zaman selam verirsin. Mecliste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 Haç ve Ömre'ye gidenler kaç kişidir, içinizde bilmem. Peygamber Efendimiz'in Mescidinde namaz kılacaksınız, gidiyorsunuz. Veya Kabe-i olduğu Mescid'e, Mekke'de gidiyorsunuz, namaz kılacaksınız. Cuma günü, yukarıda korkunç bir sıcak var, güneş var. Yani insan arsane gelir, ekvatorun güneşi, o kuşağın güneşi. istiyorsunuz ki açıkta kalmayayım, şöyle gö gölge bir yere ben de gireyim ama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 Vermiyor, değil? vermem diyor. Yer Allah'ın yeri ama ben vermem diyor. Vermiyor, ya ben istemiyorum şu ihtiyar adama ver, babam yanımda, o otur. Hayır diyor, erken başka yer yok mu diyor. Mesela. İnsan kızıyor bu sefer, Bas o zaman kavga ediyor. Mesela diyor ki, e hâzâ mekânû burası babanın yeri mi? Yani, hani, e, Mescid-i Nebevil'e veya Mescid-i Haram'da kavga başlıyor, bahade kavgası gibi, yer kavgası. Ama birisine, gel kardeşim şuraya, sen de şuraya otur dediğin zaman, ona yani Dünyaları vermiş gibi seviniyor, çok mahkule geçiyor. Burada da diyor ki Efendimiz وَتُوَسْءُ لَهُ Fil الْمَجْلِسِ Yani toplantı yerinde bana bir yer ayarlayıp açıverilir, sen de otur derse o da sevgiyi arttırır. Karşılaştığı zaman selam verirsin, toplantı yerinde onun oturmasına yer açarsın. Şimdi i̇şte burada anlaşılmaz da benim anlattığım gibi durumlardan anlaşılıyormuş. Yani gönlünü hoş edecek bir şey, bu gönlünü hoş edecek şey, zamana göre değişir.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 Efendim sıfatla ona hitap edersin. Gel aziz kardeşim buyur. Canım, kardeşim buyur. Hoş ne ya, bu bana canım kardeşim dedi, aziz kardeşim dedi, hoş ne gider. Veyahut, aksini düşünelim. Peygamber Efendimiz diyor ki, ahir zamanda bir takım insanlar türüyecek, Efendim, birbirlerine selamları lanetleşme alacak. Gel ulan bilmem ne nokta nokta söyleyemiyorum. Ulanını söylüyorum, tarafını söyleyemiyorum. Nasılsın bilmem ne? nokta nokta gene birisi mahkemeye vermiş arkadaşını, demiş ki Hakim Bey bu bana Köpoğlu dedi, davacı bundan demiş. Dedim mi buna bu sözü diye, ötekisine sormuş, dedim Hakim Bey demiş, evet, ama biz buna çocukluk açıyız, mahalle arkadaşımız, futbol oynadık, gezdik, tozluk okula gittik, çok samimiyiz, samimiyetten Havuz da böyle tekliften, oldu dedim. Nasıl olsun, Köpoğlu hakaret makamında değil, böyle söyledim demiş. O da diyor ki, öteki avukat böyle şu, samimi arkadaşıymış da ondan bunlar böyle söylerler. Yani bu hakaret makamında söylenmiş bir söz değildir. Ee, samimiyetten dolayı böyle söylemiş diyor. Bu tarafın avukatı soruyor, ne dersiniz? Böyle savunuyor bu avukat diye. Doğru söyledi, oldu diyor. <gülüyor> o da onun samimi arkadaşıymış. Yani bu avukat da Ötekisin sen mi arkadaşıymış? Şimdi, tabii ben bunu hatırda kalsın diye fükre olarak söylüyorum. Yani bazı insanlar birbirlerine hakaretle selamlaşıyor. Ahir zaman alametiymiş bu, kıyamet alametiymiş. Yani en güzel isimle değil de, en ağır, hatta küfürle. Efendim, o da ona sırıtıyor, gülüyor, memnun oluyor. Ona öyle bir cevap veriyor. Kolkola gidiyorlar, gidiyorlar böyle. Acayip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 Yani güzel bir hitapla hitap etmek önemli. Bunu hayatta size şey yapabilirsiniz. Bir insanı kızdırmak istiyorsanız, hoşlanmadığı sıfatıyla söyleyin. Mesela kadı körse, nasılsın kör kadı dersen, doğru bile olsa, kör bile olsa kadı kızar. Nasılsın kör kadı diyecek kadar doğrucu olmamak lazım. Nasılsın kömür gözlü kadı desen, ona da kızar, bu benna dalga geçiyor, kör olduğunu görüyor, genelde <gülüyor> kömür gözlü diyor da. De. Yani dengeli, ölçülü, güzel bir hitapla hitap etmek, eş'adab-ı ee, maşşeretin incelikle hemristir. Senasetün menkün nefihi irsek milu imanehu. Rüculünden yakasız illâ ilâhi levmed-dâim. Velâ yura bir şey min ameli ve izâ uride aleyhi emran ahaduhuma lid-dünyâ vel-âhire lil-âhire. İhtar emr-ül âhire lil âhire i̇htar emr ül âhire dünyâ. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'te bu hadis-i şerif İbn-i Asakir rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz görüyor ki üç şey vardır ki kimde bu üç şey bulunursa o imanını tamamlamış, olgunlaştırmış, sağlam bir iman sahibi olmuş demek. Bu anlatacağım duruma sahipseniz size kendi kendinizi ölçün, kendi kendinizi muhasebe edin, kendi kendinizi tartın terazinizle. Bakalım sizin imanınız bu ölçülere göre nasıl? رَجُلُمْ لَا يَخَافُ فِي اللّٰهِ Allah yolunda yapacağı iyi bir şeyi yaparken kimseden korkmadan yapar, hınayanın kınamasına, ayıplayanın ayıplamasına aldırmaz. Bu duyguya erişebilmişse bir insan bu imanını kuvvetlenirmiş demektir. Bir misalle açıklayayım, ben üniversite son sınıftayken Haydarpaşa'nın numunah sahnesinde ameliyat olacaktım. Beş vakit namazımı kılan bir insandım, camide namaz kalacak yer yok. Sağa baktım, namaz kalacak yer yok, sola bak, koğuştan çıktım pijamayla, koğuştan çıktım, namaz kalacak yer arıyorum, yer yok. Koca hastanede ahiret durağı, kimisi belki ölüp ahirete gidecek hastane, namaz kalacak yer yok. Halk ve buranın bunların hastanelerinde kim bilir, çapenler, kiliseler, bir şeyler vardır yani. Yok, şimdi utanıyorum. Namaz kılacağım birisi namaz kılarken beni görecek, utanıyorum, kız gibi utanıyorum. Açılmış gibi utanıyorum yani. Sanki giyimim yokmuş gibi utanıyorum. Aradım, taradım, abdestim var. Sahede bakıyorum, namaz geçecek. Utanıyorum, saklı bir yerde namaz kılacağım, bodrumda, topran dibinde, merdiven altında, öyle bir yer bulamadım. Bahçeye çıktım, ne yapayım, ne diyeyim sonra bir şey geldi aklıma. Ha dedim ben, bu utanma duygusu ne yani? Niçin niye utan? Ne yapıyorum? Allah emretti. Namaz kıl dedi Müslümanlara. Ben de Allah'ın emrini tutacağım. Utanmaktır. Dedi. Utanmamalıyım dedim. İlk defa kendi utancımı orada yendim. Çimenlerin üstünde Haydarpaşa Caddesi'ne bakan caddede, çimenlerin üstünde evet, Hasan'ın bahçesinde Allah'a ben namaz oldum. Gene biraz utandım ama hiç olmazsa utancımı yendim. Benim namazımı kıldım. Şimdi kimisi utanıyor, namaz kaçırıyor. abdesti var. Ya şimdi burada ayıp olur ama Ne ayıp olsun. olsun? E şimdi burada namaz kılınır mı? E, namaz kılacak yer yoksa kılınır mı? Ne yapalım? Yapsaydı. Koridorda, havaalanında, hastanede, devlet dairesinde, tren istasyonunda ne yapalım? Yer yok, namaz kılacağız. Yani mesela, e, iyi anlaşılsın diye söylenmiş bir söz. Mü'min, inancı dolayısıyla Allah'ın rızasına uygun iyi bir şey yapacağı zaman utanmamalı, yapacağı şeyi yapmalı utanmamalı. Kim utansın? Günah işleyen utan. Allah'a asi olan utansın. Ben niye utanayım? ne emini tutacağım. Ben. Bu bir. Eğer bir kişi iyi bir iş yapacağı zaman utanamayacak kadar içi e, duyguları sağlam kendine hakimse o iyi bir imanlı kuvvetlerden bir şey midir. bu bu sizde yoksa bendeki gibi utanma filan gibi bir şeyler varsa demek ki bunu aşacaksınız Allah yolunda kınayanın kınamasından korkmayacaksınız. İkincisi Velâyı bir şeyin mi Amerihî? Hi, i̇şlediği hiçbir işten dolayı işlediği hiçbir işten dolayı gösteriş ve mürailiği, riyakârlık yapmazsa. Duymuşsunuzdur cuma vaazlarında camiye gittiğin zaman efûtpedeler vesaire de vesairede yani riyakârlık yani gösteriş için iş yapmak İslam'da çok ayıptır çok günahtır, çok yanlıştır, doğru değildir. Bir insan yaptığı şeyi Allah rızası için yapar. Allah rızası için yapar yaptığı, gösteriş için yapmaz. Eğer gösteriş için yapıyorsa, böyle insana riyakâr denir. Gösterişçi, mürayi denilir. Böyle olmayacak. Yaptığı hiçbir şeyi gösteriş için, riyakârlık için yapmıyorsa, sırf Allah rızası için yapıyorsa çok olur. Bunun da bir misal verelim. Olmuş bir olay. Birisi anlatmış bizim arkadaşlardan birisine, bir devlet dairesine girmiş, şey zamanında Milli Selamet Partisi zamanı devlet dairelerinden birisine girmiş, nasıl girdiğini anlatıyor. 125 kuruş verdim, bir takke aldım. 125 kuruş verdim, bir takke aldım, Erbakan'ın namaz kıldığı camide, üç hafta namaz kıldım, ondan sonra devlet kıymete tayin oldum, diyor. Bu adamın kıldığı namazların kıymeti var mı? Neden? Baksadı, devletin dairesine memuriyete girmekti. Müdürü tavlayıp avlayıp, kandırıp, dindarmış gibi gösterip kendisini girmekti, devlet dairesine girdi. Takkiyi alırken de o maksatla aldı, namazı kılarken de belki abdestsiz kıldı. O maksatla kıldı, mürayi yani gösteriş Bunun işte yaptığı bir şeyin kıymeti yok olmuyor çünkü gösteriş için, rüyakarlık için yapıyor. Nasıl olacak? Yaptığı şeyi bir Müslüman ihlasla yapacak, halis niyetle yapacak, imanla yapacak, Allah rızası için yapacak gösteriş için yapmayacak. Hatta gösterişten kaçınacak. Gösteriş yapmama meyredecek. İkincisi bu. Üçüncüsü de Ve orada orda aleyhi emrani ahaduhum adi dünya vel ahiru lil ahire ihtar-ı emrel ahireti alet dünya Karşısına aynı anda ya onu ya onu yapması gereken iki iş çıkarsa şöyle mi yapsam böyle mi yapsam. Ve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 Günlük hayatımızda şey, cuma günü olur. Cuma namazı farzdır. Allah emretmiştir. Ya ey lezamine izan ü diyece saratimi yemin ve derun Ey iman edenler cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın cuma namazına gelin diyor Allah. Sevap var efendim. Zeltum hayrun ekum entum ta'laman. Eğer aklanız erse, bilseniz, akleseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yapın diyor Allah. Ama çocuğa günü geldi mi? Dükkanda para kazanmak var, namaz kılmak var. Camiye gidip sevap kazanmak var veya bilmem şu şu şu faydaları kaybetmek var. İşte bir ölçek. Daha başka şeyler de olabilir. Yani doğruyu söylerse sevap kazanacak mahkemede, yalan söylerse menfaati dünyalığı yerine gelecek. Yalan şahitlikten cebine para girecek vesaire vesaire. vesaire. Ne yapacak? Sevap olan tercih edecek mesela. Demek ki bu akşam hadis-i şeriflerden bize çıkan nasihatler, hatırlamaya çalışalım. Rahatken, ihtiyacı yokken, şenken, şakrakken duayı ihmal etmemek. Sıkıştığı zaman değil, genişlik zamanla duayı ihmal etmemek. Arkadaşınla karşılaştığı zaman ona güzelce selam vermek. O senin olduğun bir meclise geldiği zaman gel kardeşim yanıma otur diye ona yer açmak. Efendim, ona en güzel hitapla hitap etmek. Aziz kardeşim, sevgili kardeşim, gel aslanım bakalım, gel bakalım gözümün nuru, gönlümün soruluyor filan neyse, tamam. Müslüman yaptığı şeyi iyi bir şeyse, yaparken kınayanın kınamasından korkmayacak. İkincisi, yaptığı ahiret işini gösteriş için yapmayacak, namazı memuriyete tayin etmen için yapmayacak. Şu Kayınpeder olası canın gözüne gireyim de kızını bana versin diye yanında dolaşmayacak. Önüne çatal iki seçenek geldiği zaman alternatif diyorsun ama ben demiyorum. Seçenek geldiği zaman karşınıza birisinde sevap var, ötekisinde menfaat var. Sevap olan tercih. Ne yapacağız bundan sonra? Böyle yapacağız inşallah. Allah duyduklarımızı anlamak, anladıklarımızı hafızamıza tutmak, hafızamıza tuttuklarımızı da hayatımızda uygulamak nasibesi, sevdiği kul olmayı nasibesi, Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabı gibi temiz, iyi, imanlı, sağlam imanlı güzel Müslümanlar olmayı nasibesi, hem dünyada bahtiyar eylesin, hem ahirette cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun. Selamun aleyhi ve rahmetullahi ve Sevgili akra dinleyenleri, Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hocaefendinin 1 Eylül 1997 tarihinde İngiltere New yapmış olduğu sohbeti dinledik. Yarın gece yeni bir sohbette buluşmak ümidiyle hepinize gönül dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.